Merhaba arkadaşlar. Bürokrasi, günümüzde gerek kamu, gerekse özel sektörde yaygın bir olgu haline gelmiştir. Başta kamu yönetimi, siyaset bilimi ve sosyoloji olmak üzere çeşitli bilim dalları, inceleme alanları içinde bürokrasi olgusuna özel bir yer vermekte, kendi bakış açılarına göre onu tanımlamaya, yorumlamaya ve çeşitli sorunlarını analiz etmeye çalışmaktadır. Biz de bu bölümde bürokrasi konusunu kamu yönetimi bağlamında ele alacağız. Bürokrasi kelime olarak Latince burra ve Yunanca kratos sözcüklerinden türetilmiştir. Burra masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş. Kratos ise egemenlik, yönetim anlamına gelmektedir. Buna göre bürokrasi masaların ya da büroların egemenliği anlamındadır. Bu kavramın ortaya çıktığı dönemde memurların hizmet yürüttükleri masaların üzeri boyu renkli bir kumaşla örtülmekteydi. Aslında bu benzetme ile ifade edilmek istenilen memurların toplum üzerinde giderek artan egemenliğidir. Memurların bu egemenliği onların hizmet yürüttükleri bir araçla ya da mekanla nitelendirilmiştir. Bürokrasi kavramı ilk defa Fransa'da 1745 yılında dönemin ticaret bakanı iktisatçı Vincent de Gourney tarafından kullanılmıştır. Bürokrasi çok yönlü bir kavramdır ve değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Bürokrasi, toplum nazarında daha çok olumsuz ve kötüleyici bir anlam ifade eder. Bürokrasi, örgütlerin olumsuzluklarını ve resmi otoritenin kötüye kullanılmasını anlatmakta kullanılan pejoratif, yani kötüleyici ve aşağılayıcı bir kavramdır. Bu anlamda bürokrasi, verimsizlik, işlerin ağır yürümesi, kuralcılık, kırtasiyecilik, sorumluluktan kaçma, yetki devretmekte isteksizlik, otoriteye aşırı bağlılık gibi olumsuz davranış ve işlemlerdir. Bu olumsuz davranışlar bürokrasi hastalığı ya da bürokratizm olarak da nitelendirilir. Bürokrasi, belirli özelliklere sahip bir örgüt biçimidir. Bu tanım Alman sosyal bilimci Max Weber ile birlikte ortaya çıkmıştır. Weber'e göre bürokrasi, iş bölümü, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışmaların ve faaliyetlerin dosyalanması, gayrişahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmi pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimidir. Bu anlamda bürokrasi, rasyonel bir örgüt biçimidir. Bürokrasi kavramı çoğu kez kamu yönetimi ile eş anlamda da kullanılır. Bürokrasi, siyasi sistemin bir parçası olan idari yapıyı ve onun eylemlerini anlatır. Bu anlamda bürokrasi, Devlet yönetiminde çeşitli idari görevleri, işleri yerine getirmek için hükümetler tarafından yönetilen ve çeşitli kamu kurumlarından oluşan örgütler bütününe ve onların eylem işlemlerine verilen addır. Bürokrasi, otoritenin büyük ölçüde atama yoluyla iş başına gelen memurların elinde olduğu bir yönetim biçimi olarak da tanımlanmıştır. Bu bağlamda bürokrasi, demokrasi, aristokrasi ve monarşi gibi bir yönetim şeklidir. Ve bunlarla karşılaştırılabilir. Son olarak bürokrasi toplumda büyük yapılı örgütlerin gelişmesini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Bürokratikleşme 19. yüzyıldan itibaren yalnızca, yalnızca devlette değil, aynı zamanda siyasi partilerde, dini kurumlarda, yargı ve sanayide de hakim bir nitelik olarak gelişme göstermiştir. Karl Marx'ın düşüncesinde bürokrasi Marx, sistematik bir bürokrasi teorisi geliştirmemiştir. Bürokrasiyi devlet yönetimi içinde daha çok güç ilişkisi bağlamında ele almıştır. Marx, bürokrasiyi karmaşık bir sanayi toplumunun ortaya çıkışının bir sonucu olarak görmez. Daha çok onu kapitalizmin belirli ihtiyaçları ile ilişkilendirmiştir. Marx, bürokrasiyi Burjuva çıkarlarını destekleme ve kapitalist sistemin savunma mekanizması olarak görmüştür. Liberal Düşüncede Bürokrasi Liberal düşüncenin bürokrasi konusundaki görüşleri esas itibariyle İngiliz yazar John Stuart Mill'in yaklaşımları etrafında şekillenmiştir. Mill, devlet müdahalelerine ve bürokrasiye bireysel özgürlükler açısından yaklaşmış, büyüyen bir devletin ve bürokrasinin özgürlükler yönünden tehlikeleri üzerinde durmuş ve sınırlı devlet dolayısıyla sınırlı bürokrasi tezini savunmuştur. Mille göre asıl olan bireyin yeteneğinin geliştirilmesi ve gayretinin açığa vurulmasını sağlamaktır. Devlet esas itibariyle bunun için çalışmalıdır. Devletin yetkilerinin artması bu bakımdan bireysel özgürlüklerin zararınadır. Liberal düşüncenin bürokrasi konusundaki etkili diğer önemli bir ismi de Avusturyalı e, Avusturya asıllı iktisatçı Ludwig von Mises'tir. Mises, bürokrasiye, devlete ilişkin bir olgu olarak bakmakta, ona kamu hizmetlerini görmek üzere başvurulan bir usul, idare sistemi ve özel girişimin yerine devlet teşebbüsünün ikame edilmesi gibi anlamlar vermektedir. Mises, belirli hizmetlerde ve alanlarda bürokrasiyi demokrasi için zorunlu görür. Mises'e göre, demokratik rejimlerde bürokrasi, kanunlara ve bütçeye harfiyen uymak suretiyle işleri idare etmek demektir. Ancak Mises devlet faaliyet alanının genişlemesi, ekonomik hayatta özel işletmelerin alanına girmesi ve piyasa ekonomisine müdahale etmesine karşı çıkar. Mises, özel girişim yerine devlet teşebbüsünün ikame edilmesini totalitarizm olarak nitelendirmiştir. Liberal düşüncede yönetime, kamu düzenini ve mülkiyeti korumak, dış güvenliği sağlamak sözleşmelere uymayı teminat altına almakla ilgili minimal bir rol tanınmış, bürokrasiye bütünüyle araçsal ve itaatkar bir görev verilmiştir. Bunun nedeni, bireysel özgürlüklere ekonomik ve siyasal olarak yapılan vurgudur. Bürokrasi ve oligarşi Alman sosyolog Robert Michels, bürokratikleşmeyi modern toplumların oligarşik eğilimlerine bağlamaya çalışan ilk kuramcılardandır. Robert Michels, Avrupa ve özellikle Almanya'daki sosyalist partilerle işçi sendikaları üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak 1911 yılında oligarşinin Tunç Kanunu adlı teorisini geliştirmiştir. Oligarşinin Tunç Kanunu açık bir biçimde modern büyük ölçekli örgütlerin kaçınılmaz olarak oligarşik özellik gösterdiklerini ifade eder. Bu oligarşik düzen, yöneten ve yönetilenlerin idealleri ve niyetleri ile uyumlu olmasa bile durum kaçınılmaz olarak bu şekilde gelişir. Michels, bürokrasinin sınırlandırılmasını ihtimal dışı görmemekle beraber, hiçbir gücün ya da yöntemin oligarşinin Tunç kanunu ile başa çıkamayacağı sonucuna varmıştır. Michels'e göre, her kim örgütten bahsediyorsa oligarşiden söz ediyor demektir. Max Weber'e göre bürokrasi modern kamu yönetimi literatürü çağdaş bürokrasileri incelemek için hareket noktası olarak Weber'in bürokrasi modelini seçmektedir. Günümüzde Weber'in ismi adeta bürokrasi kavramı ile bütünleşmiştir. Weber bürokratik örgütün yapısını ve işlemlerini analiz ederken ortaya koyduğu bürokrasi modelini ideal tip olarak kavramlaştırmıştır. Weber'in ideal tip bürokrasi modeli, realitede saf ve eksiksiz yönüyle gözlemlenebilen bir biçim değil, daha çok zihni bir tanımlama ve nitelemedir. Burada ideal kavramı, arzulanan, şu ya da bu şekilde iyi ya da üstün anlamına gelmemektedir. O halde ideal tip, analizlerde kullanılabilecek bir kalıp, çerçeve demektir. Mevcut örgütler bu ideal tipe yaklaştıkları ölçüde bürokratiktir. Bürokrasinin özellikleri Yasalarla düzenlenmiş yetki alanı Bürokratik yapılarda amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenli çalışmalar resmi görevler olarak belirli bir biçimde dağıtılır. Görev hiyerarşisi ve otoritenin kademelenmesi Bürokratik örgütte görevler hiyerarşik bir düzen içinde yürütülür. Bu düzen sayesinde alt birimler üstlerin denetimi ve gözetimi altına girer. Birçok rasyonel bürokratik örgüt biçimi en üste bir tek kişiyle temsil edilmektedir. Bu idari hiyerarşide herkes kendi yönetim altındakilerin karar ve eylemlerinden dolayı üstlerine karşı sorumludur. Yönetimin yazılı belgelere dayandırılması Çağdaş bürokrasilerde yönetim yazılı belgelere dayanır. Bu belgeler gerektiğinde kullanılmak üzere saklanır, söz konusu belgelerin yazılması için geniş bir görevliler ve katipler kadrosu istihdam edilir. Yetki ve görevlerde uzmanlaşma, daire ya da büro yönetimi esası bir uzmanlık eğitimini gerektirir. Uzmanlaşma, iş bölümünün bir sonucudur. İş bölümüyle ortaya çıkan çeşitli faaliyet alanlarında çalışanlar yaptıkları işte kısa zamanda uzmanlaşırlar. Bürokrasinin bir diğer özelliği de kurallara bağlılık ve biçimselliktir. Bürokrasi yazılı ve resmi kurallara göre işler. Bu kurallar bürokraside çalışanların sorumluluğunu, karşılıklı ilişkilerini ve yetkilerini tanımlar. Gayrişahsilik İdeal bir memur işleri sevgi ve nefret gibi duygusallıktan uzak, bütünüyle gayrişahsi biçimsel kurallara göre yürütür. Bürokraside memurların vatandaşlara karşı davranışı kişisel düşüncelere değil, rasyonel bir yönetim anlayışına dayanır. Kariyer yapısı Bürokraside memuriyet bir meslektir memurluk mesleği belirli esaslara dayalı bir terfi sistemi içerisinde yürütülür. Kamu ve özel hayatın ayrışması Kamu hizmetinin çağdaş örgütlenişi, resmi daireyi görevlinin özel konutundan ayırdığı gibi, bürokrasi de genel olarak resmi faaliyet ile özel yaşam alanını birbirinden ayrıştırmıştır. Patrimonyal Bürokrasi ve Rasyonel Bürokrasi Weber, Patrimonyal ve rasyonel olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir. Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına göre atanan görevlilere değil de hür olmayan memurlara dayanır. Bu bürokrasi biçimi kölelik sistemin yaygın olduğu dönemlerdeki idari örgütleri anlatır. Bu örgütlerde soya dayalı değerler ve statüler, kişisel ilişkiler, özel işlerle kamu hizmetlerinin birbirine karışması gibi unsurlar egemendir. Rasyonel bürokrasi ise Weber'in yukarıda özelliklerini belirttiğimiz modern örgüt modelidir. Bu bürokrasi gayrişahsi, rasyonel idari düzenlemeler ve yasalarla belirlenmiş yapı ve davranışlara dayanır. Yasal, rasyonel bürokrasinin üstünlükleri Weber'e göre, bürokratik esaslara göre örgütlenen yapılar diğerlerine göre önemli üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler şöyle sıralanabilir. Bürokrasi etkin ve verimli bir örgüt biçimidir. Weber'e göre tam gelişmiş bürokratik mekanizmanın üstünlüğü, makine ile yapılan üretimin mekanik olmayan tüm öteki üretim biçimlerine olan üstünlüğünün aynısıdır. Bürokrasi vazgeçilmez bir örgüt biçimidir. Weber'e göre bu örgüt biçimi yalnızca devlete özgü değildir. Özel sektörde de bu örgütlenme biçimi yaygındır. Bürokrasi güçlü bir örgüt biçimidir ve bürokratik aygıtın kalıcı bir niteliği söz konusudur. Son olarak bürokrasi, genişleme ve büyü, büyüme eğilimindedir. Bürokrasinin genişlemesi yalnızca onun etkinliği ve gücünden kaynaklanmaz. Aynı zamanda bu büyüme, kompleks bir toplumdaki örgütlü yönetime duyulan ihtiyacın sayı ve nitelik bakımından yeni görev ve işleri ortaya çıkarmasıyla ilgilidir. Weber'e göre otorite Weber'in bürokrasi ile ilgili düşüncelerini daha iyi analiz edebilmek için onun otorite konusundaki görüşlerine değinmek gerekir. Çünkü Weber, bürokrasi modelini geliştirirken, otoritenin meşruluğu düşüncesine özel bir önem vermiştir. Weber'e göre, otoritenin meşruluğu konusunda üç çeşit inanç vardır ve bunlar geleneksel, karizmatik ve yasal otorite olmak üzere üç tip otorite ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel otorite, eskiden beri var ola gelen, geleneklere uygun olarak oluşan bir otoritedir. Geleneksel otorite, liyakate değil de soya ve statüye dayanır. Karizmatik otorite, olağanüstü ve tanrı vergisi kişiliğin otoritesi yani bir kişiye duyulan mutlak bağlılık ve güvene, onun kahramanlığına ya da başka niteliklerine inanmaya dayanan otoritedir. Yasal otorite ise yasalara dayanan egemenliktir. Yasaların geçerliliğine ve rasyonel kurallara dayanan işlevsel yetkiye inanmaya bağlıdır. Bürokrasinin temel işlevleri Kamu bürokrasilerinin temel işlevi yasaları ve kamu politikası kararlarını uygulamak, sevk ve idare işlerini yerine getirmektir. Ancak bürokrasiler bunlara ilave olarak kamu politikaları konusunda hükümetlere öneriler ve projeler hazırlarlar. Bazen de kendileri kamu politikası kararları oluştururlar. Yasama organını görüşülen kanun tasarlarının ilk taslakları bürokrasi içinde hazırlanır. Ayrıca bürokrasiler devlet yönetiminde İstikrar ve süreklilik sağlarlar. Bürokrasi ve siyasi kurumlar Günümüzde yönetim işleri, memurların içinde yer aldığı bürokrasi ile seçilmiş siyasi görevlilerin oluşturduğu organlar, meclis, hükümet ve yönetim kurulu gibi bunlar tarafından birlikte yürütülmektedir. Bürokrasinin kural olarak siyasi yöneticilere bağlı ve onların emirlerini yerine getirmek, yasaları icra etmekle görevli bir organ olması gerekirken, zaman zaman siyasi temsilcileri etkileyen ve onların rolünü paylaşan bir nitelik kazandığı dikkat çekmektedir. Bürokrasinin güç kaynakları, bilgi ve uzmanlık, hızlı karar verme iktidarı, devamlı ve istikrarlı statü, özerk yapı, ödül ideolojisi, bütçeleme ve planlama işlevleri olarak belirtilebilir. Siyasi kurumların bürokrasi karşısında sahip oldukları güç kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. Meşruiyet, bütçe yapma yetkisi, halka dayanmaları, karşı bürokrasi oluşturma ve bürokrasiyi siyasallaştırma. Böylece arkadaşlar bürokrasi konusunu tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize başarılar.